Rukye nedir? Rukye doğası veya muskası var mıdır? Hmm. Demiş, açıklarsanız seviniriz diye sormuş Evet, şimdi hasta olduğunuz zaman ne yapmanız gerekiyor? Doktora gideceksiniz, evet. ee, ilaç verilmişse onları kullanacaksınız, normal tedavi. Ameliyat gerektiren bir işlem varsa ameliyat olmak lazım. Ha, psikolojik bir problem varsa e, psikoloğa yahut psikiyatriste gitmeniz gerekiyor. Ancak şu da var, mesela ameliyat öncesi bir kişi ne yapılabiliyor, mesela psikolojik man, olumlu bir takım sözler söylenerek yapılan ameliyatın daha faydalı olması sağlanabiliyor. Yani sözle tedavi, motivasyon, motivasyon gibi yöntemlerde bugün kullanılıyor. Hem cerrahi işlemlerde olsun hem de psikolojik işlemlerde motivasyon önemli. Bunu da ihmal edemeyiz. Yani mutlaka normal tedavinin yanında bir de motivasyon, psikolojik destek mutlaka devreye giriyor. Bunun önemi biliniyor. Hatta mesela müzikle tedaviler, su sesiyle tedaviler falan tarihte kullanılmış. Evet. Bunlar normal şeylerdir. Bunun yanında bir de okuyarak tedavi dediğimiz, okuyarak tedavi yöntemi var ki buna, kitaplarımızda Rukiye deniyor. Yahut yazarak tedavi ona Muska deniyor. Bunlar caiz mi değil mi meselesi üzerinde ülema tartışmış. Şimdi bir Müslümanın diğer bir Müslümana dua etmesi hadislerde, ayet, tikerimelerde mesela tavsiye ediliyor. Bir sıkıntı halinde Cenab-ı Hakk'a sığınmak bu da tavsiye edilen şeylerdir. Evet. Mesela Naz Felak surelerinde Diğer bir takım ayetlerde herhangi bir sıkıntı, kötülük karşında Cenab-ı Hak'tan yardım istemek emrediliyor. O halde mesela benim sizin hakkınızda dua etmem caizdir, gayet tavsiye edilen güzel bir husus. Şimdi mesela okuyarak tedaviyi bu olayla örtüştürmek mümkün. Yani bu noktada caizlenebilir. denebilir. Yani bir hasta var, ister bedeni olsun, ister ruhi olsun, e, tertemiz aklı başına bir hoca efendiye, bir Müslümana geldim. Ona okudunuz, Fatiha okudunuz, başka şifa ayetleri okudunuz. E, bunda e, caiz değildir diyen çok fazla alim yok. Evet. Ancak mesela suya üfürerek, okuyarak e, efendim içirseniz, yahut okuyup üfürseniz, yahut yazılı bir metin olarak muska şekline dönüştürüp bir şahsın üzerinde taşımasını temin etseniz bu caiz mi değil mi meselesinde Abdullah bin e, İbn Abbas Hazretleri Abdullah İbn Abbas Hazretleri caizdir diyor. Bakınız evet. Abdullah İbn Abbas peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlu. E, çok zeki bir sahabedir. Bu caiz olduğu noktasında genelde kanatı böyle. Ancak Hasan-ı Basri Hazretleri okuyarak tedavi caiz, ancak üflemek, suya üflemek yahut yazılı metin olarak taşımanın caiz olmadığını söylüyorlar. Yani böyle bir ihtilaflı mesele var. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Rukiye yahut okuyarak tedavi, normal tedavinin alternatifi değildir. Bunu iyi bilmek lazım. Yani normalde tedavi olmak lazım. Zira Resulullah Aleyhisselam Allah Teala hastalığı yaratmış, tedaviyi de yaratmış. Dolayısıyla tedavi buyuruyor. Yani o yöntem önemlidir. Peki rukiye yahut okuyarak tedavi demek ki alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilemez. İki, ee, mesela e, ne yapacaksın? Alternatif olmuyor. Ee, başka hangi e, düşünceyle yapacaksınız? Şifa veren Allah Teala'dır. O düşünceyi de hiç kalbinizden çıkarmayacaksınız. Mesela evet. okuyor olsanız bile yazıyor olsanız bile şifa veren Allah'tır kanaatıyla olacak. Alternatif olarak düşünülmeyecek. Bu yöntemle eğer bir kişiye okursanız yahut diyelim suyu okudunuz ve içmesini sağladınız. Bu konuda İbn Abbas'ın evet olumlu bir fetvası var ama daha ziyade okuyarak tedavi yani karşınızdaki bir hastayı okumanızda çok fazla bir sıkıntı yok. Fakat bunun muska haline getirilmesi konusunda çok sağlam elimizde deliller yok. Ama Abdullah İbn Abbas'a dayanan evet caizdir, olur gibi bir kanaat orada söz konusu ediliyor.